Merhaba, Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının son araştırması önümüzdeki 50 ile 100 yıl arasında küresel ısınmanın korkulandan daha yavaş olacağına dair veriler içeriyor. Ancak bu insanlık için sonucu değiştirmiyor. Nature Geoscience'a yayınlanan araştırmada Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları önümüzdeki 50 ile 100 yıl arasında sıcaklık değerlerini hesaplamak için atmosferdeki karbondioksit gazı ölçümlerinden yararlandı. Ölçümlere göre atmosfer kirliliğinin bugünkü şartlarda devam etmesi halinde Bu yüzyılın ortasında atmosferdeki karbondioksit gazı oranı sanayi devrimi öncesinin iki katı olacak. Bu da önümüzdeki 50 ile 100 yıl arasında sıcaklık değerinin 0.9 ile 2 derece arasında artacağı anlamına geliyor. 2007 yılında yapılan bir araştırma önümüzdeki 50 yıl içinde küresel ısınmanın 1 ile 3 derece arasını gerçekleştireceğini varsayıyordu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında ülkeler küresel ısınmanın önümüzdeki 50 yıl içinde 2 derece ile sınırlama konusunda görüş birliğine varmıştı. Araştırmanın yazarlarından Alexander Otto, elde ettikleri verilerin, politikacıların küresel ısınma konusunda rehavete kapılmalarına neden olabileceği endişesini taşıdıklarını da söyledi. Çünkü sonucu değiştirmiyor ve şimdilik bu çalışma tek. Zira başka bilim insanlarının gerçekleştirdiği son gözlemler bundan farklı. Dünyanın zirvesi olan Everest Dağı'ndaki buzulların çok hızlı bir şekilde... Eridiği ortaya kondu. Meksika'nın Cancun kentinde düzenlenen Amerikan Jeofizik Birliği tarafından desteklenen konferansta Everest'te yaşanan endişe verici erimeye dikkat çekildi. Araştırmanın başını çeken İtalya'nın Milano Üniversitesi'nden Sudeb Takuri son 50 yıl içinde Everest'teki buzuların %13 azaldığını, kar örtüsünün ise onlarca metre yükseldiğini gösterdi. Sonuçlar son 20 yılda Everest bölgesindeki sıcaklığın 1.8 derece arttığını, muson yağmurları ve kış aylarında ise yağışların az da olsa azaldığını ortaya koydu. Bilim insanları çok küçük sıcaklık farklarının bile bölgede önemli değişimlere neden olabileceğini belirtirken, heyelan ve çığların ekosistemi olumsuz etkileyebileceğine de not düştü. Takuri, Himalaya dağ sisteminin Asya'nın su kuleleri konumunda olduğunu hatırlatarak değişimlerin insanları da derinden etkileyeceğini kaydediyor. Dünya Ticaret Örgütü, Kanada'nın yenilenebilir enerji yatırımlarında yerli üretim zorunluluğu getiren uygulamasına yönelik şikayetlere yaptığı itirazı reddetti. Avrupa Birliği ve Japonya geçen yıl DTV'ye yaptıkları başvuruda Ontario eyaletinin rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarında %60 oranında yerli ekipman kullanılmasını zorunluluğu getiren uygulamayı şikayet etmişti. Dünya Ticaret Örgütü ise 22 Aralık 2012'de şikayeti yerinde bularak, Organizasyonun kurallarının ihlal edildiğine karar vermişti. Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu Sözcüsü John Clancy verilen kararın temiz enerji ve çevreyi önemseyen herkes için iyi bir haber olduğunu, kararın kaliteli uygun maliyetli teknolojilerin korumacı değerlerle engellenmesinin önüne geçtiğine söyledi. Clancy açıklamasında Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerjilerin gelişmesini desteklemekle birlikte bunun uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde yapılması zorunluluğuna da vurgu yaptı. Türkiye'nin hava kirliliği haritası çıkartılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı emisyon ve meteoroloji verilerini değerlendirerek Türkiye'nin hava kirliliği haritasını çıkaracak. Hava kalitesi mevzuatının Türkiye genelinde uygulanması için bölgesel hava kalitesi değerlendirme ve yönetim sistemi oluşturulacak. Sistem kapsamında İstanbul, Samsun, Erzurum, Adana, Diyarbakır, Ankara, İzmir, Konya'da bölgesel temiz hava merkezleri kurularak, Hava kalitesi izleme istasyonunun sayısı 125'ten 331'e çıkarılacak. Merkezlerde konumlandıkları yere bağlı olarak 13 farklı parametrede kirletici ölçümleri yapılacak. Verilerin değerlendirilmesi sonucu kirleticilerin hava kalitesine etkileri belirlenecek. Yağmurlarla taşınan kirlilik de ölçülecek ve şehir ile ekosistem üzerine etkilerine bakılacak. Bakanlık illerde hava kirliliğine neden olan kaynaklara ilişkin veri tabanı da oluşturarak emisyon kaynaklarının konumu ve dağılımlarını tespit edecek. Çalışmanın... 2014 sonunda tamamlanması amaçlanıyor. Sinop Sarıkum sahilinde denizde çok sayıda ölü denizanası bulundu. Sarıkum sahilindeki deniz suyunun sarı renk alması ve çok sayıda cansız denizanasının kıyıya vurması Bölge sakinlerini endişelendirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler bölgeden su ve ölü denizanası numunesi aldı. Alınan numunelerin laboratuvarda inceleneceği belirtildi. Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürü Erol Saraçoğlu, çevre ile ilgili her konuda çok hassas olduklarını belirterek analiz sonucuna göre bölgede gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Son olarak acı bir haberi paylaşalım. Artvin Barajı inşaatı bir can aldı. Barajın konkasör tesislerinde çalışan Uğur Bozar iş kazası sonucu ağır yaralandı. Yusufeli Narlık mevkiinde şantiyede meydana gelen kazadan sonra Uğur Bozar Artvin'e ambulansa getirilirken yolda hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından birçok politikacı ve sivil toplum temsilcisi Artvin Devlet Hastanesi'ne gelerek aileye başsağlığı diledi. Doğru olmayan enerji projeleri can almaya devam ediyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.